Buongiorno, buongiorno Ankara, buongiorno, buongiorno Türkiye. Türkiye Pepper Jam gurme pizanın sunduğu Modern Sabahlar başlıyor Modern Sabahlar başlıyor Buongiorno a tutti Modern Sabahlar Bu Modern Sabahlar Modern Sabahlar 25 Eylül 2014 Perşembe sabahı yapılan hesaplara göre Faire oyuncunun doğum günden ne bir gün öncesi ne bir gün sonrası Tam ne tarihi olduğunu isterseniz kendi sesinden dinleyelim. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bugün benim doğum günüm. <gülüyor> Tebrikler Fahir gerçekten de. Baya uğraştım, baya çalıştım, çabaladım. Ee, tabii ki kıskananlar oldu. Bana ket vurmaya çalışanlar oldu. Ama ben direndim ve bugünlere Hayatta Hayatta kaldım. Ee, bugün gerçekten bir nasıl ki şeyler var. Ekinokslar var değil mi? Oktay. Ekinoks mu deniyor? Ekinoks. Eki... Yani çok özür dilerim de Fahir. Şimdi bugün 25 Eylülken, evet. Yani senin doğum günün. Hemen. Hemen benim yani doğum Hemen günü. öncenin hemen sonrası olduğu bir günden bahsediyoruz. Bugün Önce Ekinok... ve sonradan iç içe geçtiği bir e, garip an aslında. Ben sana şöyle söyleyeyim Ege. E, her yıl bir sefer meydana gelebilecek bir olay bu. Evet. Neredeyse. İki yani çok... defa, yani, bayağı bir olasılık hesabı yaptım ben. Bir sefer olabilir. Sadece ve sadece yani bir sefer. Faire öncün doğum günün hemen öncesinden hemen sonrası. Şöyle diyebilir miyiz o zaman? Faire öncün doğum günü, iki nokta üst üste gelmişin ve geçmişin öpüştüğü an. Bridge togedir. Gelmiş geçmişin. Gelmiş geçmişin ve geleceğin öpüştüğü, öpüştüğü an diye daha havalı. Evet. Vay, keşke bugün Boğaz'ın köprüsünde bir şeyler yapsaydık. <gülüyor> Madem bridge togedir. Vallahi çok güzel Vallahi o neden olmasın yani hala vaktimizde var. Sen yani, pastayı orada üfle. Çünkü ilk gün biliyorsunuz seni Afyon'a gönderdik şey oldu. Neden bir imkanımız olup da beni de bir İstanbul'a ve Asya'nın birleştiği bir nokta. noktada. Ne yapayım ama köprü üstüne çıktığımda onu pastadaki mumu üfleyeceksin işte. Başka ya da... Başka benim de şu anda başka. aklıma bir şey geldi. Yani başka <gülüyor> durumumuz da yok zaten anladığım kadarıyla. Bu kaynaklarımızı yayın için acıdık. Harcamasaydık o Afyon'a gitme parası bayağı. Bundan sonra hepimizin... Ben sadece kendi adıma da istemiyorum. Tabii ki öncelikle kendi adıma istiyorum da... Tabii bütçemizi ayarlayalım. Evet. Her yıl hepimizin doğum gününde... Köprüye gidelim Yani artık köprüye mi gideriz şey yaparız bir bütçe ayrılsın buna Çünkü Doğum günü bütçesi, yoksa... bütçesi Doğum günü bütçesi Aslında Yani çok mantıklı. hiç katmadan Oktay'la bir haftadır düşünüyoruz ne alsak ne alsak Fahir'e Bir şey lafını bulduk o çok geldi Her şeyi olan adama ne alabilirsin evet. ki? Lafı evet geldi. her şey var Bir de soru şey düşündük Yani 40 yaşın üstünde tanıdığımız tek kişisin Bugüne kadar hep babalarımız aldı kediye yani 40 yaş üstü olan Kravat alacağız galiba Uşuna gider. Tipi bir şey uşuna gider mi? Kravat ya gömlek de olabilir. Sen mektebe <gülüyor> geldi o yüzden. Kravat yeni iyidir dedi. Vallahi kravata da çok ihtiyacım var. Aslında çok güzel gömlekler Çünkü var. Çünkü hiç da. takmıyorsun ondan. E, Ortaokuldan beri yani. giydiğim kravatı takmak gerçekten e, bir nokta daha sonra şey olabiliyor. Bir değişiklik şartı 40 yaşından sonra insan yavaş yavaş <gülüyor> değişmeye başlıyor. Bayağı konuştuk Özellikle zevklerim falan bayağı değişti yani. <gülüyor> bayağı konuştuk öyle. Fire. Kravat mı alalım Çocuklar kravat bana... mı alalım diye bir haftadır onu konuşuruz. Yani en yap... iyi yerli kravatı alacağız yani öyle karar verdik. Piyasadaki en iyi yerli kravat. Ay gerçekten çok duygulanıyorum böyle şeyler söylediğinizde ya. Ama söylemeyecektik ya. sen şimdi ne yaptın sürprizü ee, bozdun sürprizi abi. ne yaptın? Ama rengini falan bilmiyor. O da bir sürpriz tabii doğru. Zaten 40 yaşının üstünde bir adam gelen her hediyenin kravat olduğunu bilmek zorunda. Bunu da yavaş rengi sürpriz Yavaş yavaş kendimi alıştırmam geldi lazım Geldi mi herhangi bir hediye fail bu sene için, bu sene için geldi Erken için. hediye gibi mesela er geçen er haftadan erken verilen Erken hediye geldi Geldi Geldi mi? Evet Ne renk geldi kravat? Ee, kravat değil de ceketli bir şeyimiz var Çeketim Yavaş mi yavaş demek ki eş dost herkes seni adam <gülüyor> Adam kadar. evet yani hakikaten öyle Hakikaten öyle Ben de kendime çeki düzen verme kararı de bir var. ayakkabı alsın oh. Bitti gitti ya bitti gitti Atlas ne alacak onu çok merak ediyorum bir beklentin var mı Atlas Hediye alacak diye? Bence kırmızı bir kravat alabilir. Çocuklar çünkü kırmızıyı sever. Oğlan çocuğu mavi de sevebilir. Yeşil. Dinozorlu bir şey olur. Ben de hep kırmızı bakmıştım. Şimdi sen niye şey yapıyorsun? Ben de hep kırmızı baktım. Ben de şey Bari. baktım. Yeşil. Yok ama sen kırmızı. Sen kırmızı üstüne yeşil çizgili alalım. Hem daha iyice yavaşlayacak. <gülüyor> <gülüyor> 50 yaşında da aynısını başka rengini alıyorsun. Takım olur. E tabi canım ben de yavaş yavaş bütün gardırobu ona göre dizayn etmeye karar verdim. O yani, krabata göre mi? Saçma sapan tişörtler bilmem neler. Ne oluyor dedim ya ne oluyor abi? Vakit geldi geçiyor yani ne oluyor? Daha dün şu stüdyoya bir Mer merdiven, merdiven getirmişti. Dayayacak yerim yok şu anda yani e, yaş itibariyle. Ve 50'ye merdiven dayama diye bir şey yok. Ama zaten bilmiyorum yani herhalde 40'tan sonra direkt her şeyi 50'ye dayıyorsun. Merdiven bir tek 40'a geçerken lazım <gülüyor> oluyor. Ondan sonra... E, Gerçi böyle hesapların biraz kaba hesapları senin oluyor. Senin kaba çok kaba oldu. Ondan ben hemen şey yaptım. Orta evet. senin bir espri vardı. Yani Fahir'in hayatının en güzel dönü bitiyor. Ondan, senin Fahir şimdi 40... Kaç oldun? 42 mi? 42'ye... E, 41. 41 bitti. 42'nin içine girdin mi? Girdim, saat olarak girdim, kaçtı? Girdim girdim. Oh, o birazdan gireceğim. Bir saatim var. Bir Daha, saat sonra giriyorum ya. O zaman isterseniz doğum evlerine yaşın. gidelim. Evet. Vallahi bak. Oktay da afyon Nasıl yapalım bunu? <gülüyor> Nasıl yapabiliriz? İsterseniz ben yine doğum evine gideyim. Çünkü bu sefer geçen sefer çok manasızdı da bu sefer bugün evet, benim tamam. doğum günüm falan diye. Yani bugün de bu çünkü saatlerde beni oradan doğdum. oradan kovdular falan. Ne yapıyorsunuz? Siz kimin yakınısınız falan. Yok dedim yani ben şey değilim. Ben genel olarak bak o kapı dışarı etmişlerdi. Bugün en azından bugün benim doğum günüm. Bugün hani aynı günü doğmuş genç arkadaşlarımızla röportajlar. Fahir bugün sana bir kart yazıp verecektik ama ee, nasıl kravatı vereceğiz? <gülüyor> kartı da vereceğiz. Nasılsa kartın üzerindeki şekli falan bilmiyorsun ama en azından arkasında bir şey, küçük bir not yazacaktık. Biz, onu ben seninle paylaşmak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Çünkü nasıl, kart bulamadık. Yani hiçbir beni gerçekten o kadar mutlu ediyor ki. İşte gerçek dostluk böyle bir şey. Ama Para güzel de şey. espri gelecek oradan. O kartın arkasında şu tip bir şey yazacak Faiz. Sen şu anda 40 ile 50 arasındaki o hiç bitmeyen on senenin içindesin Vallahi <gülüyor> ağlayacağım lütfen espranın orijinalini duysaydın o da güzel <gülüyor> kadınların en güzel yaşları 20 ile 30 arasındaki o 20 yıldır Biz sabah radyoda bunu duyduk oktayla ile nasıl gülüyoruz Tam dedik Vay, biz, biz geç bunu... kalıyorduk neredeyse e, vallahi. Hangi radyo programlarını dinliyorsunuz Borçları da sağa çektik Yür git. Allah yür, polis Post, geldi Postaneye gidelim kart alalım dedik Aha. Açık postane yok sonra 2-3 postane aradıktan sonra postanede kart mı olur falan dedik Baya macera var <gülüyor> yani Neler neler yani <gülüyor> Yani Sizin de hakikaten Şu çılgın yapınız beni <gülüyor> mahvediyor Evet, Tekrar mutlu yıllar Fahir. Çok teşekkür ediyorum gerçekten hepinize. Sana pasta olarak da şöyle bir şeyimiz var. Ee, dün Bilge bir deneme yapmıştı da. Damla sakızlı cheesecake. Hem Oktay'a hem... <gülüyor> birer dilim var dükkanda. Aslında da. onu da söylemeyecektik de zaten <gülüyor> şeklini falan bilmediğin için yine sendeki heyecan durur diye <gülüyor> yani, bir şey Yani ben de heyecan şu anda zirve yaptı. Onu da yiyebilirsiniz şey <gülüyor> olarak. Damla sakızlı cheesecake'in hazır yani. Ne oldu ya bu seni niye böyle gariban gariban geçiriyorum ben? Vallahi hakikaten yani. Malzeme durumumuz eksik yok abi. Şimdi, malzemem de eksik. Malzeme durumumuz eksik. eksik. Durumumuz bir iyice şey oldu. Her şeyi yayına mı harcadık? E yayına da bakıyorum sonra... yani şöyle bir şey bakıyorum. Yani çocuklar mikserler, mikrofonlar falanlar filanlar Onlarda da bir yenilik göremiyorum. Hayır, ben şöyle söyleyeyim, 40 yaşından sonra bu kendim için de geçerli herhalde. E o zaman bu senetler. 40 biz yaşına rahatsız. kadar ölmeden gelen bir adamın artık bir yaşamayı iyi kötü öğrendiği düşünüldüğü için hani vay gene yaşadın, gene ölmedin falan diye. Ama senin mesela 40 yıl sonra çok daha coşkulu doğum günlerin olacak. Kırk yıl sonra bu da, bu falan. da bana baya bir şey oldu motivasyon, ya, motivasyon oldu Ege'nin bu biliyorsun motivasyon konuşmaları çok iyi. <gülüyor> Motivation <gülüyor> o speaker yani gideceğim. hakikaten sevgili dinçler sizin de aklınızda olsun birini motive etmek istiyorsanız bu adam üstelik de hiçbir bedel almadan motivasyon veya kendiniz mesela kendinizin de morali bozuksa hemen motivasyon Tabii ben iki dakika bir konuşurum telefonda size yani mı? hayata karşı mı motivasyonunuz yok Ta o da bir şey mi diye İşinize bir konuşma karşıyonlu. var benim. <gülüyor> Aslında sen bugün e sabah ola hayrola diye bir, bir tane motivasyon konuşması da yapacaktın. Ne yaptım işte? Hayır daha böyle birebir de Çünkü senin birebir de yaptığın motivasyon konuşmaları Doğru. daha beni tuvalete kenara çekmeye çalıştı da ben bir rahatsız oldum. Korktu onda, için... Ben öyle motivasyonsa ben böyle motivasyon istemiyorum. Senin yani. Onun da sürprizini kaçırmadan yapsaydık. Ulan <Gülüyor> bütün ama... sürprizleri kaçırdınız bir tane adam gibi. Bir tane daha sürprizimiz var sana Faiz. En son son sürprizimiz. En son son sürprizimiz sana bugün e, kutu kola alacağız. Ama hangi boy alacağız, hangi, hangi alacağız? hangi marka alacağız hiç bilmiyorsunuz. Da belli çeşit, çeşit <gülüyor> konusunda. Yani 3-4 tane çeşidi var benim bildiğim. Yani, yani onun 3-4 çeşidi var. Bu arada ben de yani acaba yani burada Şişem olacak, olacak kutum çeşit, olacak. Allah yoksa litrelik Petini. falan bir şeyler mi bekliyoruz? Bir ne? de sürpriz bağlantılarımız olacak sana bugün. Evet sürpriz Mesela bir anda olacak. bir ses duyacağız. Ulan Sen benim teşir. kardeşimsin <gülüyor> diye. <gülüyor> Vay kardeşim benim ya <gülüyor> Sürpriz Bu arada e, kola'nın da bir sebebi var Sana kola alalım diye düşünmemizin e, ko Kola devleri anlaştı ne, ne Amerika'da Artık e, üretmiyoruz Kalorileri kısıyoruz diye Tadımız ne olacak? Tadımız işte hep beraber tadımız neye mal olacaksa Onu şey yapacağız %20 kalori daha az kalorili üretme konusunda anlaşma yapmışlar daha Madem bunu gibi. yapabiliyorlardı yıllardır Niye şey yaptılar bize, sinirlenme obez yaptılar? Ya, sinirlenme, Allah aşkına sinirlenme. Ya. Madem öyle yapacaklardı, niye yıllardır şey yaptılar? <gülüyor> Bugün sinirlenecek biri varsa o da bu Kısım doğum günü. Yani bol çalma gibi olmasın egecim de yani en azından bunu da bir hediye olarak kabul Hep edelim. Hept Bill Clinton'ın başının altından çıkıyor. O şey yapmıştı, başlatmıştı. Nereye gidiyor Amerika'daki obezite diye. Ee, ondan sonra bu Bill Clinton'ın başlattığı e, bu girişimden sonra firmalar oturmuşlar, anlaşmışlar. Yoksa tamamen kolay şey yapacaklar, yasaklayacaklar diye. %20 azaltıyorlarmış hep beraber. Ama şöyle bir ben anlamadım. 10 yıl içinde diye bir süre koymuşlar kendilerine. İyi. Hemen zat uygulan Çünkü stokları var. Stoklarla sınırlı. Herhalde. Bu. Hakikaten ya. Yani ne olacak? İnsanlar bundan sonra iddiaya girerken biraz daha fazla e, kutu kolasına iddiaya girerlerse stoklar daha çabuk tükenir. 10 yıldan daha çabuk tükenir. Daha doğru. çabuk tükenir ve bir an önce biz de bu lanet olası obeziteye karşı önlemimizi almış oluruz. Coca-Cola firmaları ve Coca-Cola ve Pepsi firmaları daha doğrusu kapı şeyde anlaşmayı imzalarken kapı çalınmış. Pardon demiş Kim? ben de mi kola deviyim <gülüyor> <Kim> beyefendi. <gülüyor> geldi ya diyerek o bir tane o şey var ya doktor isimli içecek. <gülüyor> onun şeyi gelmiş. Türkiye'de yok galiba değil mi? O var yok, mı? Yok. var. Onun sahibi tane. geldi. Onun sahibi gelmiş ben de demiş imza atayım demiş. O zaman ben de atacağım. <gülüyor> Gel otur buyur falan demişler. O da imzalamış. yalnız kola devi değilsiniz onu biliyorsunuz değil mi demiş. <gülüyor> Yok değilim de demiş ben buraya kuru pasta yemeğe geldim Ver bakalım bir sakallı diye oradan sakallıya Dada Hasan Zaten sakallı yiyen yani, kola, kola devi mi olur ya Sakallı dediği sevgili dinleyiciler Fahir'in sakallı bir adamdır canlanmış olabilir, Yok canım sakallı herkes fayrin. tarafından bilinen Kuru pasta'nın en ileri noktasıdır evet, yani hakikaten. Kaşarları sarkmış olanı Peki o Ankara'da mı sadece sakallı Ben onu İzmir'de hiç sakallı diye almadım İzmir'de sakalli diye geçer sakali <gülüyor> sakali. sakali mu veya Saganaki diye geçer. <gülüyor> sakallı diye mi istediniz peki? Yani şimdi ben pastaneden diyerek... hiç pastaneden sakallı diye istemedim onu ya. Ben o de kendi şundan, aramızda, şundan ben bun, diye istedim. Bundan istiyorum falan i̇smi dedim. İsmi biraz ben. çirkin olduğu için kimse telaffuz etmek ya istedim. Ya onun ismi sakallı gerçekten... olmayabilir mi? Değil canım sakallı değil. Ya sakallı her tarafta her sakallı. Ama her grup pastanın ismi mi var sanki onun ismi sakallı olsun. Öteki o yuvarlaklar ne böyle var, içine var. doğru giren susamlı. Efendim, onun adı ne? Yok ki. Elteltiye üstü içine giriyor böyle. Sakallının bir, bir ismi var mı sevgili dilinciler? Telefonumuz 210 30 30. Cevap veriyorum. Yok. Yani peti peti fur, peti bür bir şeyleri yok mu? Zaten kuru pasta Fransa'dan çıkmadı ki adamlar ne diye içine dayasınlar kaşarı. Evet, bir de sakal yani sakallı cazip de bir şey değil de. Maydanozu var, peyn, penleri var. Küçük küçük bu onlar sandviç hmm, sakallı. Yani şey... sakallı efendi nerede duydunuz? Ilk? Ben mi? Tabii. Evet. Ben Çok bu iyi. radyoda duydum. Ben biz bir birbirimizden... Bu radyoda bir şeye kuru pastaya sakallı dediler. Bu Benim de en o... sevdiğim Çok olduğu için. Çekti onlar. Hemen aklıma yazıldı. Ben de e... vallahi bir şeyde dışarıda duymadım. Valla ben Kam pastanede kamusal gördüm kamusal ya olan... sakallı diye yazıyor üstünde. Yazıyor mu? Tabii. Mekik diye bir şey var abi. Yani mekik, yani mekik var. var. Mekin e olur canım. Niye mekik canım var. Alman mekik. pastası var. E mekikin türlü türlüsü var. <Gülüyor> mekik mesela uzay mekikine benziyor diye mekik değil mi? E tabii şöyle torpil gibi. Bak adam Ki mesela... Ki torpil olması değil daha değil mantıklı ya. olmuş. mekikten sana. <gülüyor> Atom diye içecek olduğuna inanıyorsun da. Sakallı diye kuru pasta olduğuna niye inanmıyorsun? Atom diye hiç insan şey yapar mı ya? Aslında biz sana bugün çeşit çeşit kuru pasta alacaktık da faiz. <gülüyor> Vallahi karnım acıktı ya ciddi söylüyorum. Şurada aç açuna şey yapıyoruz yani. Alacağız da kuru pasta. Bugün ilerleyen saatlerde. Paraların denkleşmesini bekliyorsun. Yok hayır. Sen sana dayanamadık. Söyledik. Bakalım hangi pastalar gelecek. Günaydın efendim. Günaydın arkadaşlar. Kimle görüşüyorsun efendim? Yasemin ben. Yasemin evet. Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi vereceğiniz bilgilerin geçerliliğini e, tartmak için şunu sormak istiyorum. Siz böyle hafif tombul bir insan mısınız Yasemin Hanım? Hiç ya... alakası yok. O zaman pastane ürünlerine hakim olmanızı beklemiyoruz sizden ama. Şöyle, hem formdayım e... hem de pastane ürünlerini ezbere biliyorum derseniz birinden biri yalan gibi gelir bize. Yok, şu, şu, şu belki ikna eder size ee, Çalışıyorum, ee, tık tık doğum günleri yapıyoruz. Doğum günü yapınca pastaneden yaş pasta söylüyoruz ve mutlaka yanında ne söylüyoruz? Sakallı. Sakallı. Evet, evet, evet, evet. Sakallı diye mi istiyorsunuz telefondan onu? Aynen. Aynen sakallı diyorsunuz. zaman demek ki kamusal olan evet, evet. yani var. Yani e, böyle bir şey var terminoloji var yani arkadaşlar. Sadece siz söylüyor olabilir misiniz onu pastaneci de yine o, o hanfendi <gülüyor> var ya o fit, fit hanfendi var, var ya o aradı falan diye öyle. <gülüyor> hani bu ayrancının başında bir pastane var sol tarafta isim vermeyin ben şimdi. Evet biliyorum. Güven, güvenliğin başında mesela ona telefon edin şimdi. Sakallı ee, deyin. Yarım kilo sakallı istiyorum deyin ondan sonra hemen ne dediğinizi anlayacaklar. Yani saçma bir şey terim ama... E, Yerleşmiş bir şekilde. Yani. Diğerlerinin adı yok değil mi? yani daha böyle. O, böyle ismiyle o petibörler var. O küçükler var. yani. Onlara e, petibör mü pastanın. deniyor? Evet evet evet. Onlar var. Vallahi ben Ondan hiç sonra... o kuru pastaların isimleri olduğunu hiç Siz görmedim karışık, ya. Karışık kuru pastası. Karışık kuru pasta. <gülüyor> ben bundan evet, biraz doğru. da bundan biraz şundan falan diye şey yo, yo. yapıyoruz. Karışıkta Bak, değil o kutu yani. boyuyla bu yeter mi diye bir kutu gösteriyor. <gülüyor> onu doldur diyorsun. <gülüyor> Yarım bir, bir tane şeyde isim çıktı. Bak, bakın onu biliyorum. Selanik neydi? E, kurusu. kurusu. Selanik kurusu. Ona, o ismiyle evet, geldi mesela. Evet. Ama o da tatlı. Evet, evet. Evet. Ha, bu ekmek olan, dilimi gibi olan, olan mı? Ekmek dilimi böyle şey gibi evet. olan. Evet. Piksimet değil de sakallı değil mi? O zaman oluyor. bir hanımefendi de rahatlıkla sakallı diye isteyebiliyorsa biz de gidip isteyebiliriz Hiç çekinmeden gayet rahat olun Adam ters bakarsa kadınlar isleyince oluyor da biz isleyince mi ters oldu falan gibi Aynen Sen. öyle diyebilirsin Peki. Çok teşekkür ediyoruz <gülüyor> efendim Çok Çok abi abi. Teşekkür ederiz Sağolunuz siz de hoş geldiniz ee, Bu arada kraliçeden Fahir e, Kutlama mesajı kutlama geldi, mesajı geldi. Ee, Bir saniye ayağa kalkacağım nice yaşlara demiş 88'den sonra Bize de bekleriz diyerek e Gül Gülümseme koymuş mu? Yok konuşmasını yaparken şey var fotoğrafı var Tekrar mutlu yıllar diyor Aa. Günaydın efendim Aa, günaydın. Merhaba kimle görüşüyoruz Başaran Bey. Başaran ee, Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hayır Bey'in doğum günü için aradık tabii ki. Doğum günü vesilesi Başaran Bey çok teşekkür ediyorum. Ay sürpriz Aa. olacaktı ama Başaran Bey. Bana da bayağı da şu anda sürpriz o ben Başaran'ı arayacağını hiç bil, bilmiyordum. Bilmiyordum. Değil mi? Bilmiyordum. Vallahi sürpriz oldu şu anda. Ee, Başaran'la kaç yıldır da görüşmüyorsunuz? Bayağı yani 41 yıldır. Kaç yıldır 41 42 yıldır görüşmedik anladığım kadarıyla. Tabii. Başaran, Hayır ilgili hoş bir anı anlatır mısın? Eee evet. <gülüyor> Hangisini anlatsam bilemedim. Yani, <gülüyor> yani. evet söyleyince de yaşadığınız ortak ya yaşadığınız bir şey. Ya şimdi aslında anı deyince aklımıza direkt Atilla Atasoy geliyor biliyorsunuz. Evet. O <gülüyor> da bağlansa dedim aslında. Ama bir sürprizi daha mahvettiniz. Ya evet. Başaran Bey yani. <gülüyor> Aşk olsun. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek Ama üzere. Ama hangi şarkıyı söyleyeceğini hangi bilmiyor. Şarkı... Evet doğru. Atilla Atasoy'ın bilme ki fay. Aynadaki sen olabilir Kamil <gülüyor> Öyle bir şarkısı Biliyor var. Biliyor bakınız benim en sevdiğim şarkısı. <gülüyor> Aynadaki sen mi? Aynadaki sen. <gülüyor> Aa, çok güzelmiş ya başaran bey teşekkür ederiz. Görüşmek üzere tabii. Teşekkür ederim. Ya ne yapacağız? Vallahi mutlu ettiniz şu an yani. <gülüyor> Sağ olun, hoşça Bu arada Atilla Tosoy deyince dün eee konseri vardı. Hangi Necjon? Ama nege dur. Kaç tane <gülüyor> Necjon'u <Necesi gülüyor> var? oğlum üst üste veriyorsunuz. Vallahi şey manyağı yaptın. Sürpriz manyağı yaptın. Onun en yeni yılı mı ne falan filan diye oradan fotoğraf alıyorum. Necjon olan sançımız mıyız bak? Nerede hani söyleyen ya? <gülüyor> tamam nerede konseri vardı? Ya biz onu öyle hatırlamıyoruz. Harbiye de falan. Sana dönüp şey dediğini. E, e, e, ne e, demişti Neco sana ya? Neco'ya siz benim Beşiktaş'ta olduğumu söylediniz. O da bir 70'lerden bir maçı bana ayrıntılarıyla anlattı. Benim de şaşırmam gereken şeyi anlamadığımdan yüzüme 2-3 defa espri <gülüyor> <gülüyor> diye baktı. Ben de korktum. Biz olsaydı orada şey olmazdı. Biz de arkaya geçtik, çay içtik Fahir. Ondan herhalde şey Ondan, oldu. Ondan evet çok hoş sohbetleri vardı. İyi <gülüyor> anlatsın diye arkaya geçtik. Hiç anlamadım ben onu. Bir orası. de sana Adriyatik mi demişti? Ha, evet o espriydi. Adriyatik güzel. Tabii Ona de. gülmüştüm ama onu hemen espri Katır gibi ne... gülmüştü. Yerlerden bunu üstü başı toz içinde çıkardık. Hemen buna gülmem lazım. Çünkü futbol esprisi de <gülüyor> Lensim çıktı. <gülüyor> Hiçbir şey yapmadan. Reklam süresini geçirmekte hiç profesyonel yayıncılığa sığmıyor. Buongiorno! Sabahlar, Modern sabahlar. Odan sabahlar. Radyo sabahlar devam ediyor sevgili sabah sevenler. 8.38 oldu saatimiz. 25 Eylül 2014 Perşembe sabahında günün gazetelerine bakmaya devam ediyoruz. Espirilerimizi, şakalarımızı yapıyoruz. Fair dışarıda zannediyorum. Tebrik kabul ediyor Kutlamaları alıyor evet. O zaman buyurun Oktay Bey. Siz de bakalım biz gündemimize. Kutlamaları alıyor. Eee Bey'e e, bir dolu şey var. E, çok teşekkür ediyoruz dinleyicilerimizden. E, Fahir'de gelsin de Mine Hanım'ın doğum gününü kutladığını e, bir de senden duysun. Bir de evet bir de buradan duysun. Her Twitter'dan e, Fahir mutlu yıllar diyor pek çok dinleyicimiz. Teşekkür ederim. Keşke ben de onlara sesimi iletip teşekkür edebilseydim. Teşekkürler Ege. Doğum günümde benim sesimi kısma bence bir tesadüften öte bir şey. Şimdi e, sadece dinleyicilerimizin mesajları yok. Bir de söylediğimiz gibi sürpriz bağlantılarımız olacak. Onlardan bir tanesi zannediyorum şu anda hattımızda. Alo. Alo. E... Fahir bakalım şimdi sana hiçbir şey söylemiyoruz ortayla. Kim olduğunu bakalım bulabilecek miyiz? E... Alo. Alo. Günaydın. Günaydın fail kardeşim. E, günaydın. Bizim radyodan mı? Eskilerden. Değil. değil. Sen biraz ipucu vereyim sana. Vallahi olur. <gülüyor> tanıyamadım mı isimden? Ee, tanıyamadım. Vallahi şu anda tanıyamadım. Şey Biraz ipucu verebilir misin istersen? Tabii. Sarı. Sarı. Aa, sarı deyince. Sarı diyorum. Ee, yani ben de katılmak isterdim de ben biliyorum ee, tabii Ege. Dur Ege bir, bir tane sürprizi de bozma lütfen Seninle konuştuk tabi e, Oktay ile konuştuk e, e. Sana hoş bir sürpriz hazırlamış Arkadaşların bilmiyorum ne adılar ne şey yaptılar ama Şöyle yapalım e. 20 soruda senin kim olduğunu bulmaya çalışsın 20 soruda direkt bulurum Evet hayırla cevaplanacak sorular ama Mesela e. adın ne diye Ay öyle bir soru olamaz Aa, ben, ben soruyorum senin, soruları Senin mi sizin mi Efendim. Senin, evet. Evet. Senin mi, sizin mi dedin az önce? Senin. Sizin. Evet. Teşekkür ederim. Baycim, ee, birkaç ipucu verebilirim istersen. Valla çok iyi olur. Ya da sorularla istersen devam ya. <gülüyor> <Çok gülüyor> o zaman ilk olur. soruyu ben sorayım. Ne, ne renksiniz Sarı. <gülüyor> Sarı, sarı renkini beni... ama evet hayırlı sorular. Ha pardon. Yani nereksiniz ben... gibi. Evet. Hayır. hayır. Şöyle Nasıl? <gülüyor> sarı renk misiniz? Sarı mısınız? Sarı mısınız? Ee, evet. <gülüyor> Aa, güzel tam. Sarı. <gülüyor> sarı renk beni şey yapar. En sevdiğim rektir. Hmm. Ee... Mesela kim şey sorabilirsin sana bir ibucu <gülüyor> vermek istersen eğer. Mesela pangaltı elma da dolap deri inerken solda. M. M. Mesela. <gülüyor> Onu sorabilirsin. Pangaltıp Dolapdere'ye doğru inerken solda mı? Evet. O sokak. <gülüyor> Tam o sokak. Dolapdere. A evet yani. Hayır, o Bu evi da mi da... acaba iş yeri mi? Ev mi iş yeri mi? Ev mi soruştuk. iş yeri mi? Ee, i̇ş e, ev mi? Hayır. Hayır. Ha. O zaman. İş yeri mi? Evet. Evet. O zaman. Ev... Hayır. Oradan tahmin etmeye çalıştık. Ne iş yeri olduğunu. Ne iş yeri olduğunu. Ama İstanbul'da olduğu anlaşıldı herhalde. Evet. İstanbul'da mı? Evet, evet, <gülüyor> şey evet. evet. <gülüyor> İstanbul'da şeyden ilerken solda ve iş yeri. Ee, Üstünü... kafe, kafe mi? Hayır. Ah ha, kafe değil. Kafe. Hayır, hayır. Ee, tek... Ah yani, verebilir miyim? Ee, bir dakika bir hayır. şey söyleyeyim Tekstil üstüne mi? Değil, hayır ama e, tekstille de çok yakından ilgilimdir. O da artı boynuz ipucu anladım. var. Pek çok gömleğim var. Sağlıkla ilgili bir şey mi diye sorun Sağlıkla ilgili bir şey mi? Evet, evet. Sağlıkla ilgili Herhalde bir şey. Herhalde anladın artık. Kısmen sen mi diye sorun. Sağlık ocağı mı? Değil, hayır. Hayır. <gülüyor> ee, sağlık ocağı değil. Şu anda uzak. Hayır. Hastane mi? Hayır. Hastane değil. Ya i̇stese, istese hastane de olabilir mi? Muayenehane mi diyorsun? Muayenehaneni mi? Hayır. Hayır. Sizin mi? <gülüyor> evet evet yine yaklaşıyorsun Yani e, çalışıyor musunuz? Çalışıyorum hem çalışıyorum hem e, kendimin 13 soru oldu Kendimin <gülüyor> Hem kendisini hem şey Ama yapayım. aynı zamanda bir de e, tabi kalfamımız var Ercan vardı e, o ayrıldı geçen sene çok emekleri vardır bu vesileyle Ercan'a da selam evet. Hiç nöbetçi oluyor musunuz diye soru Nöbetçi oluyor musunuz ne alaka Nöbetçi oluyor musunuz Evet evet Evet yine yaklaştım Allah Allah ha, şey, e, Eczane mi <gülüyor> Ne diyelim e, Ege Oktay ne diyeyim söyleyeyim mi Evet eczane. Eczane. Allah 15 Allah. soru oldu Eczane <gülüyor> oldu valla şey yapamadım ya Eczacı bir beyefendi Eczacı bir beyefendi Bir şey soracağım Evet. Ee, bunu ipucuyla beraber de şey Dilenci mi diyebilirsin mesela? Ney mi? Dilenci mi? O ne ya Sarı bir eczane. Sarı. <gülüyor> eczane. Dilenci. Dilenci aşağıda bir eczane. Ee, Artistlerden düşünebilirsin. Hadi. Ar Art bir Şey soracağım. Bu sizin profesyonel mesleğiniz mi? Hangisi? Ekiş mi profesyonel mesleğiniz mi? Esas işim benim e, bu. Ha. 16 soru oldu şu an. Esas işiniz bu. Dilenci, Dilenci diyebilirsin. Dilenci mi diyebilirsin? Dilenci mi diye soruysa. Sorayım ama yani az sorum kaldı ya ondan harcam oluyor. Artışerden kime benziyorsun diye sorabilirsin. Ee, ama o evet hayır evet, soru değil. Ee, ben onu cevaplayamam doğru. <gülüyor> Oğlum ben cevaplayamam. O zaman şöyle sorayım. Ege'ye sorabilirsin şuna mı benziyordu ya? Oktaya ee, ben sorabilirsin. Şimdi aktif misiniz? <gülüyor> yani şu anda eczanede misiniz? Ya yani <gülüyor> şu anda ezan Yok daha açmadık. Hayır. Şu anda açmamış. Şey, şey yaptın. Allah Allah. Im. Açmadık. Açmadım. Ama güzel bir soruydu ipucu olarak. Evet hayır şu an son 3 sorum kaldı. Son 3 sorum kaldı. Yerdim şimdi... diye sor ama zaten yerini... Zaten hayır şimdi ben eczanenin şeyini diyeyim. Bir, bir beyefendiyi çıkarmaya çıkar, çalışıyorum. Artistlerden diyebilir misin? Artistlerden misiniz? Artist misiniz? <gülüyor> pek çok klibim var. Artist. Bir şey ama, soracağım. E, başka diğer artistlere de çok benziyorum. Bazı diğer artistlere. Filminiz var mı filminiz? Benim yok ama bana benzeyen pek çok artistin pek çok filmi var. Filmi oradan şey, Orada chapter istersen Ege'ye söyleyeyim. Bir şey soracağım. Sorun şey <gülüyor> Son, son olarak Şarkıcı mısınız? Evet. evet. Ha, güzel. Allah Allah hem şarkıcı hem ezdacı şey bir şey olabilir. Senden bir şarkımı söyleyeyim. Zaten sorular bitti şimdi biraz başka bir. Ben, ben biraz şey, tahmin. Oldu. 20 soru oldu şimdi. Şimdi de üç tahmin hakkım var değil mi? Evet. Allah Allah <gülüyor> çıkaramadım da ya Birden şey oldu. Oldu. biraz. Ben er, biraz da heyecanlandım erken... ci... heyecanlandım için çıkaramadım. Erken kalktığıma değdi çocuklar. Ee, ee... <gülüyor> ne olabilir? Ee, ee... Böyle hit olmuş şarkılarınız vardı değil mi? Yani estağfurullah ee, var canım, çok yani Her şarkısında var. ayrı bir anı var Peki bir tane ilk tahminim Yani mi? pek çok şarkıyla pek çok anılar var Anılar var evet. Soruyu o zaman birinci tahmin hakkımı kullanıyorum Üç tahminden birini kullanıyorum Evet ee, Coşkun abi Coşkun Demir mi? <gülüyor> Coşkun Demir ezacı değil ki Coşkun Gene Demir de bir de soralım Coşkun Demir mi? Hayır ee, Coşkun Demir değil Hayır değil ne evet. alakası bir, var. Birden sesi e, ben var. Coşkun Demir değil. Eki biraz şey o. Sarı diyorum. Aa, ee... Sarı sarı. Coşkun Demir de sarı ama. Ne zaman? Coşkun'un saçları ne zaman döküldü? Bir düşünün bakalım. Coşkun Demir değil. Çünkü oradan benim aklım direkt Coşkun... geliyor aklıma. Sarışın sarışın şey de sarışındır biliyorsun aslında. Yaşar. Yaşar. Evet doğru. Ayrıca ah. bir şarkıcı Yaşar. Yaşar mı? Sabah kalktığıma değmedi çocuklar yani fayya nasıl bilmiyorsun sağlıyorum birden şey olunca birden e, birden yani heyecan yaptım ben de ya artistlerden sor. artistlerden yani pek çok anısı olan bir sanatçı Anı. yani mesela sen bu sabah 41 yaşına girdin ya 42'ye girdin hatta aynada kimi gördün aynadaki seni gördün ya. Oradan düşün. O da bir anı ya. Anı, anılar deyince güzel, benim anı... İşte böyle yaklaş olaya yapar. Böyle bu şekilde gidince aklıma anılar, anılar deyince... Coşkun Sabah tabi anılar kasetleriyle yıllarca değil mi? A hayır. Ada değil. Allah hayır Allah. değil. Ege biraz yardım etsene abicim. Valla hakikaten... Yani de. sürprizde... <gülüyor> İsterseniz bir şarkınızı söyleyin. Bir şarkınızı alayım artık ben kesin Biraz bir şeyler kafamda oturmaya başladı. Çocuklar benim zaten çıkmam lazım. Ee, saat 9'a geliyor. Ee, 9'a doğru yaklaşırken çıkmam lazım. Dolapdere'ye doğru diyorsunuz. Dükkan orada. Ee, isterseniz ben şarkımı Fahir için bugün söyleyeceğim. Tamam. eskilerden bir şarkı düşündüm Fahir. Ee, umarım beğenirsin inşallah şarkı üzerinde çok tereddüt ettik. Bunu seçtik. Inşallah. Hangi şarkılar bunlar? Anılar ve Anılar... aynıdaki sen. sen. Aynadaki Sen. Bir tanesini seçtim. Bakalım başlayınca hangisi olduğunu anlayacak mısın? Sana da bir sürpriz. Müziği alalım biraz. Anılar anılar anılar hayatımı çaldılar beni benden gençliğime acımadılar anılar anılar anılar fahişin şu anılar hayatımı çaldılar Ay vallahi anımadılar. tamam ya vallahi bak bu sefer kesin ne <gülüyor> şey yapamadım ya çıkartamadım ya vallahi çıkarttım Atilla ben Atilla Atilla mı Atilla Atto soy Atilla abi Ha, hayır, Atili abi Şakacı İspirili yönünü bir kere daha öpüyorum Yanaklarını öpüyorum Atili abi çok teşekkürler size ee, de abi, Bu vallahi. sürprizi bir haftadır e, şey yapıyoruz her sabah <gülüyor> Arıyoruz İyi yayınlar diyorum size teşekkür... e, Kolay gelsin çocuklar ışıklar içinde yatın Hoşçakalın <gülüyor> Adam bizi dakikasında gömdü ya. Sen adamı gömdün bütün kariyerine. Ama yok yani heyecan canım. Bugün benim herhangi bir şeyim. Benim bugün suç ehliyetim yok. Bugün ben bir suçtan dolayı hakim karşısına çıksam... ...bunun der ki cezai ehliyeti yok. Hayır canım. Sadece ufak bir iki aylık bir doğum günü indirimi olur. Biz de biraz <gülüyor> hukuk biliyoruz herhalde. <gülüyor> Ay vallahi çok teşekkür ederim. Bana ikinci sürpriz oldu aslında. Yani sabah... İlk sürpriz neydi? İlk sürpriz Tülin abla aradı. <gülüyor> Onun arkasından Allah Allah diyor. Vallahi diyorum. çok hoş oldu Fahim. Vallahi ya. çok hoş oldu ya. Ege Oktay çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ya. Yani, Aslında Atilla abi de istedi. Yani bazı şeyler var hiç paraya bakmıyor bak. Onu söyleyeyim size. Paraya bakmıyor. Yani bana bir tane ayakkabı. Mesela doğum gününde siz bir şey yaparsınız. Bana bir ayakkabı alırsınız. Veya başka bir şey alırsınız. Hiç onlarda şeyim yok, gözüm yok. Ama bu gerçekten hem fiyat olarak... Fiyat kalite paritesinde gerçekten üst seviyede. Üst seviyede yani. yani ölçülemez de sen manevi, bilerek mi bilmedin ismini? Yok Atil canım, abini, yani... Ben çünkü yine heyecanlandığım için müdahale edemedim. Ee, yani onlar pek çok dinleyicimizden cevap gelmiş Atila'ta Atasoy, Atasoy, Atasoy, Atasoy, Atasoy, Atasoy ya, diye. Ben nasıl... Dinleyicilerimiz anladı herhalde değil Tabii mi canım? Şu. Bir yıldır en son geçen doğum günümde konuştuk. Yoksa senin doğum günümde mi? Yok. Ya Oktay'ın doğum gününde. Benim doğum günümde de ben yine konuşamamıştım. Yayında değildik o zaman zaten. Senin doğum gününde. Senin doğum gününde öyle güzel bir tarafı var. O kadar yani şey ki bana telefon etmeyip Fahirli Ege'ye telefon etmişti bana sürpriz olsun diye. O bu sefer sen birebir konuştun valla. Birebir konuştum valla bire bir ama artık... en güzeli de şarkısına yani Fahir katması oldu bence. Evet o, o çok arkadaşlık bir şey. Ilk, yani. kez, i̇lk kez evet ya ilk kez ilk kez bunu bana yaptı. Ben kendimi şu anda çok özel hissediyorum. O güzel bir söz de söyledi. Anılar anılar anılar. Fahir Ünç anılar. O <gülüyor> zaman benimmiş ki bugünden sonra. Ee, bu bir sene kadar Fahir Kerem maşallah olarak kullanılabilir. Kutlu olsun demiş. Ozan, Ozan Bey Bak, çok teşekkür bir. ediyorum. Bu bir, da çok hoş bir hediye oldu. Soru var. Balkon konuşması yapacak mı Fahir Bey diyor. E, bugün tabii ki balkon konuşmamızı yapacağız inşallah. Ondan sonra e, ve bir de Games of Thrones diye cevap gelmişiz. <gülüyor> <gülüyor> dünkü, <gülüyor> dünkü sorumuza Games of Thrones diye o dinleyicimize de Çapılca Pengo'ya de teşekkür ederiz. O zaman biraz Espriler Şakalar reklamları. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Tvr'sı Modern Sabahlar devam ediyor devam sevgili dinleyiciler. Devam. Bu başlayan güzel şarkıyla da ilerleyen dakikalarda dinleyeceğiz. Kimsenin zoruna gitmesin bu sohbetimiz. Buyursunlar. Buyursunlar. Şimdi güzel bir saat. Güzel bir başlangıç olsun. Öncelikle e, saat dediniz Ege Bey. E, saat ince tabii aklımıza ne geliyor? Aa, tabii doğru. Benim 11 Ekim'de Tatbikat sahnesindeki gösterimin saati 20.30. <gülüyor> Aa evet ya. Çok evet. güzel yakaladın yalnız ha. O da saati tabii. Gelen <gülüyor> <bilgisayar>. <gülüyor> gelen o. Kaç Ekim'deydi? 11 Ekim'de tatbikat, tatbikat sahnesinde. sahnesinde. <gülüyor> Aman sakın kimseciklere söz vermeyin. <gülüyor> 20.30'da Ege Kayacan sahne alır. Şimdiden gidip gişeden de biletleri alabilirler. O derece. Tatbikat Hı -hı. sahnesi dedin. Yani benim sizin, sizin evin hemen, hemen yanarısı. Hemen, hemen dibi. Gitmemem. Ama yakan kültürün hemen arkası herhalde net anlaşıldı. Ama saati bir kez daha hatırlatalım. 20-30. Saat dediğine bir şey daha söyleyelim. E, 31 Mart'tan bu yana devam eden süreç maalesef sonuna gelinmiş bir süreç. Yavaş yavaş sonuna gelin e, Saatleri ayarlama enstitüsü. 26 Ekim 2014 Pazar günü. Yani çok bundan tam daha bir yani. ay sonra. Abi <gülüyor> çok var da herkes ayarlamasını yapsın şimdi. Sen nasıl 11 Ekim'deki gösterini şimdi veriyorsun? Millete de söyleyelim. Herkes A ayarlamasını ona göre yapsın 26 Ekim Pazar günü saatte. Hani saat kapanmıştı de... o konu ya Bir kapatamadı onu. Onu kapatamıyoruz Oktay Havala havala konuşuluyor da o son falan Olacak falan diye. Valla 25 Ekim Kim hava onu bilmiyorum da. Ben geçen gün Bir tane belediyenin şeyini gördüm. Güneş Saati yapmışlar bizim orada bir yerde Saat 11 çeyrek geçiyordu Oradaki Saat 13 çeyrek geçiyordu Güneş saati. Al, Demek ki yanlış... yanlış Dilimde denk gelmişiz 26 olsun. Ekim'den sonra bir daha gidip bakacağım ve size canlı yayında gördüklerimi aktaracağım. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. O saatlerden bir tanesi böyle göbeklere konan saatlerden biri mi? Böyle bir meydana. Ankara'mız bir şey, biliyorsun saat Çenel Dolayısıyla. Yok bu kocaman şey yapmışlar güneş saati zopa var. zopa var. Zopa göre dönüyor. Döndürmeli şekliyle gidiyor. Çok güzel. Yani bir kez de aklınızda olsun 25 Ekim cumartesi 26 Ekim pazar saat 4 ne yapıyoruz? Hop. Aslında saat müştü diyerek Saatlerimizi bir saat geri alacağız. Aman kimseciklere söz vermeyin. Böyle olunca o bir saat fazla uyuduğumuz gün değil mi? Evet. Bir saatte yanımıza kar kaldığı Çılgınlar gün. Çılgınlar gibi. Ve belediyenin yaptığı o güneş saatinin de tıkır tıkır doğru başladığı, başladığı zaman. zaman diye geçer. Hayırlı uğurlu olsun hepimize. <gülüyor> Hayatımızdaki <gülüyor> en büyük heyecanlardan biri. Evet yani aslında hakikaten en büyük heyecanlardan bir tanesi daha. Bir hafta çünkü şey diyeceğiz. Hava erken karar. bir aslında şu anda yedi. Ama yani... Aslında 6'ıymış. 6. Altı. 6. Altı. 6'ıymıştı. Biliyorsunuz New York'ta Birleşmiş Milletler iklim değişikliği zirvesi e, gerçekleşiyor. Hı hı. E, ve iklim değişikliği i̇klim, dışında evet. her şey konusuluyor. Dünyanın Zirvede. bütün önemli liderleri birden soğudu diye bunu konuşuyorlar. Keşke, birden keşke öyle konuşsalar. Onun dışında her şey konuşuluyor gibi geliyor bana. Nasıl? mı konuşacaksın ya? Hem kuzey yarım küre var hem güney yarım küre var. Yo, bizde iklim normal diyor adam. Bizde adam diyor ki o değil de bizde ne? Nene mi ya falan diyorlar. Öbür tarafta hava soğumuş, yağmur, sel almış. Öbür taraf diyor ki şey falan filan. Yani Ne bileyim sanki böyle iki kere bir toplantı yapsalar. Denizler yükseliyor diyor. O dağlık ülke bana mı yükseliyor diyor. Beyaz Saray bir video paylaştı. Ee, Obama'nın tam konuşmasından önce işte Hemen e, önce. şeye girerken. Ee, konuşma yapacağı yere girerken e, askerler karşılamış Obama'yı. Hmm. İşte selam vermişler. Asker köşe çıkmış konuşma bari konuşmamı tamamlayayım demiş. Konuşmaya başlamadan önce daha şeye girerken selamla karşılamışlar. Tam o sırada Obama'nın elinde de e, kahve varmış. Hmm. Bu Kupa şeyden mı? plastik değil de ne o fış fış yapan al, al götür al götür al götür evet İngilizcesi Neydi al götür de şey böyle kalemle bastırdığın zaman içine geçer ya bardaklar ha, evde böyle sonunda doğru yiyebilirsin sünger sünger değil ya sünger bardak ne farkı yok işte sonunda doğru yiyebilirsin evet strafor var ya ha, strafor. Ha. Strafor. strafor strafor bardak ondan e, kavga için çok içiyormuş. zararlı çok zararlı ben ona Obama'ya yessem mi onda sıcak şey içilmez onda sıcak değil ondan herhangi bir şey ne yenir ne içilir Valla zaten e, tartışma o değil. Tartışma şu. Selam veren askerlerin selamını elinde... Selamını almamış mı? Strafor bardakla selamını almış. Yani baş parmağıyla e, işaret parmağı arasındaki o <gülüyor> kısacık bölgeye <gülüyor> sıkıştırmış. Ki Obama'nın eli uzundur. Yani şey an, düz anlamda. Kahveli, ee, kahve tuttuğu eliyle. Sadece. <gülüyor> <gülüyor> kahve tuttuğu eliyle e, başına götürmüş elini ve selamını ee, öbür almış. Öbür ne yapıyormuş? Öbür eli... Şu anda bakıyorum ben şeye Ceketini, ceketini şey yapıyor İlikliyor, i̇likliyor. Esiyor demek ki e Fincanlı elle şey yapamaz Ceketi iliklerse orada sarsılıyor Olamaz askerliğini olur. yapmamış mı ya Fincanlı el mi Ya Bardak tuttuğu elle ceketini iliklese o da sarsılacak kahve dökülecek Kahve dökülecek işte ondan Bir iki elliyle Bir şey yapmış. soracağım Yani şimdi iyi kötü hepimiz askerliğimizi yaptık Burada hanımefendi dinleyicilerimizi tabii ki ee, bir kez daha bilgilendirmek lazım evet. ee, benim bildiğim kadarıyla Obama'nın başında kep veya şapka yok yok evet yoksa zaten baş selamı alınır orada Amerika'da öyle değil Amerika'da öyle değil mi hmm. Siz ben al, binlerce askerliğin... Amerikan filmini gördüm evet orada kepsizken de şey yapılıyor baş selamı ben hiç görmedim bir de astüst ilişkisinde üst istediği gibi alamaz mı selamı istediği gibi alır ev aldığı, ev aldığı kadar <gülüyor> evvallah kardeşim öyle bir şey de olmaz mı veya şöyle mesela eliyle başına dokunsada e, e, Selam şey, okta askerliğini yapmadım mı Hayret bir şey ya dişkisinde şey sen de bir çavuş değil miydin sonuçta üstte olmadım ki ben olmadı sen çavuş olmadın mı? Aa oldum da kağıt üzerinde ya ne demek <gülüyor> kağıt üzerinde ya sonuçta şey kıyafet ama... çavuş oldu her <gülüyor> hafta rütbes... her ay gitti üç buçuk lirasını <gülüyor> op, cebine koydu geldi asker kıyafeti yok diye verdiler bana çavuş kıyafetini sistem öyle mükemmel kurulmuş <gülüyor> sistem var yani size uygun kıyafet iyi Allah'tan öyleymiş. Efendim bizim iri yarı bir arbayımız vardı. Onun vefatlerini şimdi. <gülüyor> i̇şte o yoktu. Ben de o umutla gittim de yani ha. bilmiyorum o Amerika'da öyle bir şey var. Niyet selam Demek alırken. Herkesin kendine göre ki şey adetler var, var, adetleri tabii. var. Bölgesel değişiklikler arz ediyor. Ama şu anda iki konu tartışılıyor. Hem asker selamını elinde strafor bardakla, strafor muydu? Strafor. Strafor bardakla strafor. alması strafor. hem de iklim değişikliğinde o tip bir bardağın kullanılıyor olması. Yani Çünkü belki orada bir metafor yaptı. Veya ona ne deniyor? İşte bu bardak her türlü rezalet demek yani istedi. Yani contradiction ne deniyor ona? Ters şey göstermeye. Çelişki ya. Çelişki. çelişki. Bu bir contradiction yani çelişki. Bazen İngilizcenin Fahir'in <gülüyor> önüne geçmesini <gülüyor> hissediyorum. İngilizce düşünüp Türkçe konuşuyor. Evet. Çok zor şimdi Vallahi anlık <gülüyor> çeviri yapıyoruz. Ben de anlık çeviri yapıyorum. Kafa nasıl tırtır İngiliz çalışıyorsa yani çok hazırım gibi geliyor bana. Bu arada e, Zeynep Hanım da şey fotoğrafını göndermiş bize e, George Bush'un. Ee, başkan olduğu dönemde oğulmuştan bahsediyorum. Yine selamı elinde köpekle aldığı bir fotoğraf. Köpeği mi varmış? Elinde köpeği var ve tam köpeği mi aldığını kaldırmış. <gülüyor> köpeği burnuna dayamış. Düşürmeyeyim diye. Düşürmeyim diye. Gözler kapalı çünkü gözleri açınca <gülüyor> başı dönebilir diye. Ee, burnuna dayalı köpek. Sağ eli de tam başına doğru giderken orada sol eli tasmayı tutuyor. Oraya sıkışmış eli neler neler o zaman ne olaylar ne olaylar başkanlara elinde bir şey varken selam ver askerde bir beklesin veya onun için danışmanı yok efendim köpeği ben tutayım asker şimdi selam verecek S falan demiyor mu Amerika'da kimse. askerlik yok ya askerlik hmm. hizmeti yok ya bir şey söyleyeceğim selam verirken söz sözsel olarak bir şey söyleniyor mu yani selam, <gülüyor> <gülüyor> selam. selam keyifler olsun falan gibi mesela As evet çekti selamını ha. çekti verdi bir şey ne söylenmiyor mesela, bir şey aslar Dikkat diye bağırıyor bir tanesi, öbürleri çakıl gibi selamlar. Hayır, bir birebir selamdan bahsediyoruz. Birebir selamda <gülüyor> Oktay Demirci. Sen... Neyi nasıl ya? Yani ne diyecek ki? Hiçbir şey söylenmeden bu hareket mi yapılıyor sadece? Oktay zaten söylenmediyse niye? Sen bir aser bir hafta ya gene. Ne bileyim ben? Valla yemin ediyorum saymayacak da. Affet bir yanaşık düzen al gelsen. Valla çıkışı yapacağım sana. Hay hareket çekerek zaten yapıyoruzuz. O zaman niye hareket çekiyorsun? Hareketleri çekmek dediğim selam veriyorsun. O zaman elin kolun rahat dursun orada sözsel ifade edemediği için adam. He. Eli inen kolu inen. Yani bu selam döneminde aslında en rahat doldurucu yapmış, ağzımızı doldurabiliriz. Yani bardağı mesela plastik bardağı ağzınızda tutmadınız mı e, hiç? E onu tut. Ama öyle sünger, ol sünger ha, olduğu bak, için bak strafor şey. olduğu için bak kağıt olsaydı öyle olmazdı ama şey olduğu evet, için 40 diye orada. Kırt diye kopar gene gömlek atar diye üstüne. Koptmasa bile kafayı kaldıracak ya selamı alırken. Hop içinden dökülebilir. Ama işte zaten iklim değişikliği o işte o strafor yani o orada. Valla videoyu da beyaz saray paylaşmış. Onu demek ki beyaz sarayın içinde bir takım şeyler paralel, var. Paralel paralel var. yapılar var. <gülüyor> Farklı bloklar varsa Vallahi demek ki. Valla paralel yapılar var. Ben de söylüyorum yani uyardım. Şu anda ee... zaten paralel İngilizce dikkat ederseniz. Paralel. paralel, paralel. Mesela Doğru equalizer ya. var ya bu akşam gösterim olan. Aynen equalizer. Al sana paralel Paralel git dünyanın her yerinde paraleldir ee, Bu arada Amerika Kıtasındayken bir başka habere Daha bakalım ee, Virgin grubunun milyarder patronu kim olabilir? Richard, Richard Virgin, Richard Virgin Branson ee, çalışanlarına şirkete zarar vermeyecek şekilde istedikleri kadar izin yapabilme hakkı istedikleri kadar izin vermiş, kullandıkları kadar izin ve şey şansı vermiş ve küçük da bunu tavsiye etmiş. Bırakın demiş herkes istediği kadar izin yapsın, o zaman demiş istediği e... kadar izin derken mesela ben iki ay gelmeyeceğim şirkete yok, zarar adam. vermeyecekse ama herkes şey yok. gidiyor yalnız şirkete zarar geldi döner misin? Hayır öyle bir şey söylemiyor. İki ay mı? Tamam sen iki ayı yap gel. O zaman diyor senin diyor şirketinde diyor daha hem uzun ömürlü olur diyor hem şey diyor. Vallahi ben küçük esnaf olarak şunu söyleyeyim. Biz de milyarder olalım. Biz de fantazilere ha. döneriz de şimdi Richard Bey bize çok karışmasın yani. Çalışanların <gülüyor> Kafamızı karıştırmasın valla. Fıstık. Evet kendisine hayırlı yolculuklar diyoruz. Uçaktan inmediğini biliyoruz. Çünkü. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo turbası modern sabahlar devam ediyor sevgili sanal severler yeni uyananlar varsa o oh, ne güzel uyumuşlar 9-30 yani. saat. Fakat iyi uyumuşuz tam ekabir olmuşlar bunlara yani, da sesleniyoruz helal olsun ne güzel insanlar çakmak çakmak gözleriyle radyolarını açtılar bir taraftan çay kahve onlar kesin güzel kahvaltı yaptılar. Valla geç Sıcaktır kahvaltı falan filan şimdi gitsene böyle sıcak. Bir yumurta da yapıyordur kesin ya yani. acilisi yok ya yani. kim alıyorlardı kim alı bu yeni, yeni uyananlar. <gülüyor> Ha net bir var mı yani? Yok yani genele sesleniyoruz ya. <gülüyor> vallahi helal olsun onlara. Bu saate kadar adamı uyuyabiliyorsa zaten hafta içi çarşamba perşembe bugün vallahi bravo helal olsun. İşlerini güçlerini yoluna koymuşlar. Tıkır tıkır paralar oh. akıyor. Yumurtalar geliyor. Yumurtalar kaynıyor. Oh. oh. zeytin. Kim bu? <gülüyor> Abi genele konuşuyoruz ya. Net biri var mı bu? Bu saatte uyananlar. Aynı adam mı demin söylediğim? <gülüyor> yani aynı adam onun ya da kadın. üst mı? katında oturan kadın. Onlar o zaman apartmanca şey olmuşlar. Yani şu olsun. da var. Bu saatte uyandım evet ama hiç öyle param yok efendim yumurtam da yok diyenler de o zaman erken kalksın yani. Yani biraz Demek erken kalksın. Bu saatte kadar uyumaya hak etmedin. <gülüyor> o da doğru. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde... Eklem, eklem. Hadi ya onda mı yanlış söylüyorum? Tabii. Eklem diye geçer. Eklem zirvesinde e, bir ünlümüz vardı. Biliyorsunuz ünlüler Birleşmiş Milletlerle ortak çalışmalar yapıyorlar. yapıyorlar. yapıyorlar. Türk ünlü mü, yabancı mı? Yabancı. Bir yabancı ünlü olan. E, kimdi? Pek o. çok yani bu işte, destek oluyorlar. Bazıları yüzü oluyor Birleşmiş Milletler'in. işte iyi niyet <gülüyor> elçisi olan var. Angelina Jolie değil değil mi? Yok değil. Çünkü yeni evlendi kız ya da balayında. Yani bu ünlü isimlere pek çok şey katıyor ama bazen de böyle işte bu götürüş bahsedeceğimiz var. durumlar gibi şeyler de biraz üzü diyor bir. Şimdi mesela Tarkan da UNICEF'in evet UNICEF'in Birleşmiş Milletler mi? i̇yi UNICEF niyet elçisi ya. O ayrı. İyi niyet elçisi biraz seviye olarak şey. As hep iyi niyet ondan yani. Ama yani şimdi mesela Tarkan Sen hep iyi niyetinden kaybediyor. Tarkan gitti. Efendim Kıvanç ben Tarkan'da bir şey o da öyleydi galiba. Evet o da. da o da öyle. Bak ona yaptı ondan sonra reytingler düştü. Kurt Seyit ve Şura düştü mü ondan sonra mı? Hep düştüm? iyi niyetini, Hep iyi kurbanı oldu. Şimdi Tarkan gitti mesela Birleşmiş Milletler. Allah Tarkan geldi onu şu projede kullanın falan filan diye. Arkasından zayıf sanatçı gittiği zaman siz de mesela kermisimize gelebilirsiniz mi diyorlar. Kermesi mi yapıyor? Millet, birleşmiş, birleşmiş, millet, milletler, birleşmiş Milletler Kermesi'ne hoş geldiniz. Tabii Reykjavik. En son Reykjavik'te yaptılar mesela. Herhangi bir şey <gülüyor> ne derler? Hı. Yardım kuruluşu, star, star gibi davranıyor da daha zayıf, iyi niyetli belki daha çok çalışacak adama şey mi diyor? Siz de mesela bilet satabilirsiniz. Bu 100 bileti alın tanıdıklarınıza sat, gösterilmiş falan. Peki Allah'tan Birleşmiş şey Milletler'in başına falan getirmiyorlar seni ya. Birleşmiş Milletler'in başına getirseler Dünya bambaşka olmadı Kermesten evet. kermeste koşarlardı bir Birleşmiş Milletler'in başına gelen en iyi şey Ege canmıştı. Mesela şey var canım Orada yani gelen ünlünün tabii ki şeyle ne denir? Proje ile de, e, kampanyayla da bütünleşmesi lazım. Yani, yani siz işte en biraz son, zayıfsınız falan diyorlar. Öyle demiyorlar. Çünkü kampanya her daim çok güçlü olduğu için. Hı -hı. Mesela en son neydi? Emma Watson mıydı Harry Potter'daki? Ha. E ama Emma ee, Watson diyorsun. Emma ya. Watson bir ar nasıl? Me meşhur zaten Emma Watson. Şu anda gençler en hayran olduğu İngiliz kadın. E tamam. Ben diyorum ki zayıf adamlara ne sunuyorlar? Zayıf adamı zayıf zaten adam şey gitmiyor. Zayıf adam kim işte? Yani kampanyayla şahlanıyor ya. Kim yani yok öyle bir... Hep, zayıf yani, adamı zaten. örnek vereyim size. Mesela Tarkan gitti. Tamam. Bir de genç sanatçı Emir. Merhaba. Ben de albümümde mesela bir şeyler, bir konserler dizisi yapmak istiyorum falan dediğinde... Ne diyorlar Emir'e? Emir Bey siz gidiyorsunuz. Şimdi gidin. bir kere... E, Şarkı mı Dizide mi oynadı? Emir zaten Birleşmiş Milletlere ben de İYT elçisi olmak için gidiyorum diyorsa, e birlik baş... mahallesini düşünüyorum. Orada güvenlik var, orada kimliğini <gülüyor> istiyorlardır. Bir kimliğinizi alabilir miyiz? Güvenlik e, kimliği görüşmesi. Gerçekliğini alıyor, kadrolu diye. Benim <gülüyor> ismim Sadun. Şimdi, şimdi o şekil olmuyor. Ama Orta Emir Ziya ismini için. kullanıyorum. <gülüyor> zaten orada şey oluyor abi, orada kaybediyoruz. Ona o şekil alamayız o, yalnız gitmiyor, öyle gitmiyor zaten. Adınız benimle. da çünkü e, nüfus hüviyet şeyiniz uymuyor. Yani, Onu değil, Ha kapıdan Tarkan'a mı gidiyorlar onlar? Tabii onlar gidiyorlar. gidiyor abi. Ha. Birleşmiş Milletler gidiyor. Mesela Emir de işte. evde bekliyor. <gülüyor> ne zaman gelecekler? Ama senin diye. tabii ki Birleşmiş Milletler'in başına geçtiğin dönemde herkes açılacak Caksin. kapılar. Lütfen başvurursan. İşte fırsat özgürlüğü dediğimiz bu e, özgürlüğü getirdi sağ olsun. Emir evde oturup 10 dakikada bir o çay'a basıyormuş ya alt kapıya. Zır zır zır Gelirsem, gelirlerse kapı açık olsun diye. Yazık adama da yazık yani. Koşa koşa, koşa gitmiş aidat toplamışlar kapıdan. Ünlü aktör Leonardo DiCaprio en çirkin yaşlanan aktör olarak geçer. Evet hakikaten yani. Bir Niye üç. öyle oldu adam bu ya? ya i̇şte bu bebek oldu. yüzlü hakikaten. şeyler adamlar ileriki yaşlarda aynı bebek yüzlerini muhafaza edemediklerinden. Ama e bazı bebek yüzlüler de yaşlandı başka bir şey. Yok. Bebek yüzden çıktı. Kim mesela? Brad Pitt mesela şimdi bu da bebek yüz adamdı. O da bir çikinlemiş. Ama gene bir adamın ya, şeyi hani. var. Al Pacino mesela ne güzel Brad yaşlandı. Için. Bebek yüzlü mü olması lazım? Mesela yani? Morgan Freeman. Ne güzel yaşlandı. Ne güzel yaşlandı evet. Güzel yaş aldı. E, o öyle diyor zaten. Yaşlandım demiyor. Yaş aldım diyor. İklim. Ama yani bunu... Aman arkadaşlar yaşa dikkat. Hayranları bile şey ediyordur yani. <gülüyor> yaş diyorsun gel Ne diyorsun evet. <gülüyor> kimin kimin hayranları? Leonardo DiCaprio'nun hayranları. Ya bu çocuk böyle... Şimdi ne? kaldı. Leonardo DiCaprio gençken tamam. Şimdi Hayır, yok. Hayır şimdi mesela düşün. Çocukken. Titan'in çıktığı zamanlarda... Evet. Bu hayran olan genç kızları düşün. Onlar, Hadi, onlar hepsi büyücüler. evlendi çocukken ama... de hayranı vardı canım. Daha da çocukken. Şöyle bir bakıyorlar şimdi. Ay, biz yaşlandık tamam da. Yani bu çok çirkin bir adam oldu falan diye. Daha yaşlı adamları beğeniyorlar. Daha gençleri beğeniyorlardır evet. da. Bir kişi hariç bunu bozan tek bir kişi var dünyada. Ben neyi bozduğunu anlamadım Yok, ama seni doğru anladın. diyorsun. Yani, ben mesela genç bir... kızken hayranı olan ama ileriki yaşlarda aman bu da patatese döndü diye bırakanlar hep mevcut. Ama bir kişi hariç. Bırakmadı. Bir, Kate Bir kişinin şeyi bırakılmadı. Kate... Hayır efendim. Ülkemizden bir sanatçı. Erol Evgin. E doğru bak. Ha. Ama Erol Evgin şimdi hiç değişmedi ki. Klasını koruyarak yaşlandı. Yani klasını ve e, saçlarını koruyarak gerçekten şey. Yani şekil olarak da hiç bozmadığı için ne oldu? Herkesin gözünde bunlar çünkü şekilden şekile giriyor. Çok affedersin. Aslında yok, kilo arıyor. Kilo arıyor. bir da şey yani iyi filmlerde oynuyor, iyi şey oluyor falan da bir. Ben yani bazı elinde filmlerin... olmadan bir şey oldu galiba. Tipim kaydı. Tipi, tipi kaydı. tipi kaydı. Adamım... Yani o bir şans galiba. Yani ben genetik olsam. sonuçta. Mesela işte Inception diye proje geldi. Kimle şekelim abi falan diye konuşuyoruz. Leonardo dikkat ben bağlarım diyor mesela. Abi onu ne yapacaksın ya falan derdim. Çünkü ben ona baktım da filmin konusunu unuttu. Tipi nasıl kaydı bu adamın diye. Evet bana da. Güzel Leonardo dikkatli. Kıskanıyor musun Ege? Titanic dönemlerinde çok kıskanıyordum Şimdi çok rahatım Hangi de son film Titanic mi? Titanic'ten sonra Titanikten sonra yavaş yavaş yani gözümün yani. önünde eridiğini gördüm Chad yani. Winslet oynayan herkesi ben kıskanırım O yüzden bakıyorum Leonardo DiCaprio'yu da kıskanırım Evet Neyse ki araları bozuk. Ne böyle dirsek çevirmiş İyi i̇şte iyi de olmuş, iyi de olmuş. Ben i̇yi. ne yapayım bu patates suratlıyı demiş. Patates surat mı? Peynir tenekesi mi? Bir de hani Kumral falan oradan şey yapıyor. Bir de böyle bir. Sabırlı bir adam olsa iyice şey olacaktı. Ya tarihi yazarsınız ya da tarihin çamuru üstünüzde kalır. Sözlerini etmiş <gülüyor> iklim zirvesinde. Leonardidi ee, kapıyor. Leonardidi kapıyor. Kalabalık mıymış onun konuşması? Çünkü galiba <gülüyor> bu. Otobüslerle getirmiş. Otobüslerle yapıyor. <gülüyor> ee, şeyden, ta dünyanın her yerinden adamlar getirmiş. Dört otobüs gelmiş. İyi. Fedalı otobüs kaldırmış New York'a. İngiliz ee, Daily Mail gazetesi de... Ben daily e... Mail diye gazete mi olur ya? <gülüyor> Allah, yani insan gazete yapıyorsun Daily, daily Mail diye. Daily Mail. Ya Daily Mail'i işte yani. Ha. Onu getirmeye çalışmış. Ondan sonra İngiliz e, bu gazetede diye başlık atmış. Yani o demeye getirmiş. Çünkü özel jetiyle seyahat ediyor. Hmm. bu adam. Ondan sonra, Ondan sonra bir dünyanın en büyük beşinci yatıyla tatil yapıyor. Yok ya. O. Ondan sonra geliyor burada ya tarih yazarsınız ya da tarihin çamuru üstünüze kalıyor diyerek. Şey dememiş mi? Ha, liderlere Leonelde sesleniyor be, bir de. Tabi canım liderlere sesleniyor. Evet. Akıllı olun ta tarih yazıp ben de yatıma döneyim mi diyor. Yani. Evet öyle demiş. Ondan sonra e, gazeteciler de bunu önce kendine bak sen. E, e, güzel demişler valla. E, böyle bir yorumda bulunmuşlar. Aslında yani, gazeteciler de şey demeye çalışmışlar. Tipine bak patates demeye Daha tip de, ya oraya biraz galiba e, yani biraz hani pozitif ayrımcılık mı olacak? Ne, kadın şeyleri göndermek lazım. Artık sanatçılar falan E tabii canım. Şimdi yani. Kadını çünkü kadının zerafeti her yerde. Kadını Bak. kadın da izler. Ne giymiş, ne yapmış saçını falan çok güzel Vallahi falan. Erkek galiba. zaten ağzını açarak izliyor. Ama sen güzel kadın demeye getiriyorsun. Evet güzel bir kadın getirirsin. Mesela bu en son işte demin bahsettik Emma Watson'ın olduğu şeyde kampanyada Before evet. She. Onu da duyurmuş olalım. Ne Dee She? Dee for... He for she. He for she. He for she evet. Yani kadınların e, konuşulan haklarının aslında insan hakları kapsamında değerlendirilmesini yönelik böyle bir e, kampanya. Böyle çok başarılı bir şey. UN'in yaptığı, Birleşmiş Milletler'in yaptığı ama mesela Emma Watson da güzel de bir konuşma yaptı. Herkes böyle bir hastası oldu, bir alkışladı falan. Onun yanında mesela Kiefer Sutherland vardı. Hiç. Adamın esamesi okunmadı. 24 kek adam demişler zaten. <gülüyor> yaşlı adamın oğlu var ya o Ama mu? Ama Kiefer Sutherland de aynen biraz o da patatese evet. döndü ya. Yani. Yok ya o güzel yaşlandı Vallahi ya. yok yok, yok, yok patates. ]okslu. Esas patates kim biliyor musun? Yani hakikaten gördüm. Erkeklerden değilim. mi? Erkeklerden tam patates oldu yani. Lost'taki. Jack mi? Jack. <gülüyor> yani var ya şöyle dedim yazık yazık yazık O zaten yaşlıyı da çıktığında ya. Ya yaşlıydı başlıydı da bu kadar patates değildi ya. O adamın tek esprisi Tahtı de... küçük böyle sempatik patatesti. İlla bozulmak için patates olmaya da gerek yok. Hmm. İzzet Altınmeşe. İzzet Altınmeşe sempatisini gördünüz mü? Reklamlarda çıkıyor şimdi. Evet. Hmm. Bana çok şey geldi. Şu boğa reklamında değil mi? <gülüyor> <Bu> kadar garip <gülüyor> okay. geldi ki. Ben... Valla tarihin derinliklerinde böyle bir o cehennem gibi kanyan kazana kafayı soktu çıkardın. Sempatik mi ben anlamadım reklamı izledim değil. Ama ne sempati... Millet bunu çok sever mi dediler? Ne oldu? Birisini dondurdular bir reklamcıyı. Tam çözdürdükleri gün proje geldi. İzzet abi bunu... Bunu öttürür bu reklamı mı <gülüyor> Tutkan demiş ki en güzel yaşlanan ünlü. George Clooney demiş. Aa George Clooney mesela. Hiç patates olmadı doğru. Hiç olmadı bak. Vallahi patates olmadı. Patates de olmadı. Babyface de olmadı. Hiç adam hiç gibi, gibi adamım adam. diyerek çıktı. Babyface gibi adamım diye de Olur mu ya hiç... Baby face diye bir şey zaten ne kadar çekin bir şey. Ben hiç bugüne kadar ben baby face'im diyen adam görmedim. Hep yakıştırılıyor. E bana hep baby face, face diyorlar mesela. Ulan senin neren baby face? <gülüyor> ulan ya? mı? Ya baby, <gülüyor> face e, baby face kendini baby face diyen adamı ulan denir mi ya Fahir? Hiç baby face'im. Bunu baby face burnu görmesek adam. <gülüyor> Ne öyle derler, baby face derler. Aynada ki sen. Ne bak o zamanlardan mı geziyorsun lan? Ne bakınca ne görüyorsun sen? Evcim, vallahi senin bu baby festin benim var ya. Valla. Siz... Şu yüze bak ya, şu yüze bak. <gülüyor> baby fest. Men burulttan baby festliğe geçen o incecik yol. Yani bebek diyeceksin. Ne? Sen pacık bebekler düşünüyorsun? <gülüyor> Sazkal bebek mi diye düşünüyorsun? Bazen böyle bir beşiğine eğildiğinde kusmamak için tuttun. o da baby <gülüyor> <gülüyor> o da baby o da face o zaman isterseniz e, kıskananlar her zaman kıskanacak bir gününün... şarkı çalsın e, ha Justin'den çalalım o Justine'den. zaman baby baby veya Yok öbür Justin'de baby geçen öbür 45 şarkısında <gülüyor> herhangi bir <birini> şey yapalım <gülüyor> baby bir şey olsun ama güzel kalite olsun mükemmel bir <gülüyor> gün olacak